Hayırlı akşamlar Gönül Sadası'ndan değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Saadettin Ökten Hocam, kıymetli dostumuz Hikmet Yavuz Sarıkaatipoğlu ve ben Deniz Kemal Seyyar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocam biraz iyiden ve iyilikten bahsetmek istiyorum ama sizin geçtiğimiz programlardan birinde söylediğiniz bir söz vardı. İyilerin nazarına muhatap olmak Aa, evet. Biraz bunu açabilir miyiz? İyilerin nazarına nasıl muhatap olacağız? Ee, bir ahlak felsefecisi var, Agnes Heller. Onun çok güzel bir cümlesine e, denk gelmiştim bir ahlak kuramına doğru adlı kitabında diyor ki, iyileri ve iyiliği gün ışığına getir. Çek getir. İyileri ve iyiliği iyiliği gün ışığına getir. getir. Yani karanlıkta, gölgede kalmasınlar. kalmasınlar. Al getir onları insanların gözünün önünde tut. Onlara göster. İyiliğin var olduğuna itikadımızı tazeleyelim anlamında ben evet. anlıyorum. Siz iyilerin nazarına muhatap olmak derken neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. Yani Allah dostları size baksın. Bu çok somut ve çok basit bir şey gibi görünür. Yani bir adam bir başka insana bakıyor. Gözdeğe ile bakıyor. benim buna ne mana çıkar? Eğer rasyonel olarak bakarsanız da bir mana çıkar. Çünkü nazarda yani sima, vecih çok mühim. Nazarda bir e, hakikat var. Bunu yani batılı insanlar da kabul ediyorlar. Nazar değmesi. Ee, yıllar önce işte dış memleketlere gittiğimde e, fal, kalptan haber vermek, Türkiye'de bunlar şeydi yani kovuşturuluyordu. Orada profesyonel e, adamlar vardı, insanlar vardı, kabinler vardı. Bunlarla e, şey yapıyorlardı, e, para karşılığı size bir şeyler söylüyorlardı. Burada nazar da dahildi, kötü baktı bana diyor yani rahatsız oldum. ...konuşuyor işte bir memnesine bakıyor filan ...şöyle yap böyle yap diye ona karşılık bir şey söylüyordu. İslam medeniyetine nazar çok mühim. Yani bakış. Allah dostları Cenab-ı Allah'tan aldıkları büyük güçle... ...bütün insanlara merhamet ve rahmet nazarıyla bakarlar. Bu nazar o insanları bir takım belalardan muhafaza ettiği gibi... Aynı zamanda o insanların kalplerine de nüfuz eder. Hele size bir şey söylüyorsa, önce bakış, sonra kelam. Size bir şey söylüyorsa, bir anda kalbinizde bir başka pencere, bir başka kapı, bir başka selamet yolu verir. Olay o. Bir dergâhta, e, zikrullah bitti. Şeyh Efendi, Rahlesine geçti, bir oturdu hani bir ufak sohbet olacak, bir rumeliyle yanında da küçük bir çocuk ayakta duruyorlar kapıdan bakıyorlarmış. meydancı dede de demiş ki efendi otursana rumeli yok beya diyor gideceğim diyor. E, ne bekliyorsun efendi diyor şu çocuğa bir nazak ederse diyor kızanca ondan sonra giderim ben diyor e, niye? Rahmettir beyağı diyor. Muazzam. Evet. Rahmettir beyağı diyor yani. Şimdi siz nasıl inanıyorsanız hayat öyle gerçekleşir. Neden? Çünkü siz inandığınız gibi davranmaya başlarsınız ve kendi kaderinizi bir miktarda siz kendiniz organize edersiniz. Kul nasıl inanıyorsa, neyi istiyorsa Allah da onu halk ediyor. Ha bazı nazlı kulları muhafaza buyuruyor. O başka bir hadise ama Önce çünkü diyor ki ben sana hakkı ve hakikati gösterdim. Şerri de gösterdim. Sadece hakkı hakikati göstermiyor. Şerri de gösteriyor. Çünkü insanın ikisinin de bilgisine ihtiyacı var. Hak ve hakikati gösterdikten sonra Şerri de gösteriyor. Sana muhtar irade verdim. Yoluma çağırıyorum seni diyor. Kısalak da anlatıyor. Biz mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Esatü Gül Evvelin diye okuruz. Hazreti Musa Firavun bugün de var. Yusuf bugün de var. Hello o heyteleke var ya... O şimdi çok miyim şu anda hani... Hazreti Zeliha... Filan yani... O çok mühim şu anda o... E, muhafaza meselesi. Burada bu kadar söyleyelim. Rahmetli peder okur da şimdi... geldi rahmet okuma. Biz çocukken bunları dinledik. Öyle aşık olmuş ki... Şimdi 8-10 çocuksunuz... Kim ki Yusuf'u gördüm bugün, ana on altın verirdin müjde için diyor Hz. Zeliha. Kim ki avuz olduğu için böyle aynı böyle okuyordu. Kim ki Yusufla ettim kelam, otuz altın verirdin mesela. <gülüyor> Fiyat gördüm, yükseliyor. Harika. Görmek başka bir şey, evet. konuşmak başka bir şey. Tabii. Kim ki Yusuf'u gördüm bugün, ona onu altın verirdim müjde için. Kim ki Yusufla ettim kelam. 36'ını verirdi mesela... <gülüyor> ...fiyat yükseliyor, konuşmak böyle bir şey... ...nazar çok mühim bir hadise... ...nazadeyde diyoruz... Bu, ...bütün dünya bunu söylüyor... ...neden? Çünkü biz o nazarımızla... ...onun hakkında hayır veya şer... ...duasında bulunuyoruz, niyaz ediyoruz... <gülüyor> ...kaderi yaratan Cenab-ı Allah... ...fiili yaratan o... ...ama kulun... ...o fiilde büyük katkısı var ki sonra ondan hesap soracak kullardan nazar böyle bir şey dolayısıyla Allah dostları yani Evliyaullah ula doğru kelimeyi kullanalım Allah dostları anlaşılsın diye Allah'ın kendisine dost edindikleri seçip alıyor niye alıyor bilmiyoruz niye peygamberi seçti onu da bilmiyoruz yani zaten biz bu hayatı akılda çözsek o zaman in inanca ihtiyaç yok çözemiyoruz Öyle bir hayat bu hayat. Yani modernitenin bütün sıkıntısı da bu. Akılla çözerim diyor, çözemiyor. Çözerim diyor, çözemiyor. Bir Müslümana bakıyor, aklını kullanmış, bir yere gelmiş dayanmış. Ondan sonrası Allah kerim diyor. Nasıl oluyor bu iş diyor adam. Neyse, dolayısıyla nazar böyle bir hadise. Onun için bize, insanlara yumuşak, müşfik, mülayim bir gözle bakın. Velahattim'e veçiye derlerdi de eskiler. Yüzünüze bir tatlılık halavet olsun. Sonra şeye de, tabiata, kitaba, mimariye, şehre, semaya da hikmet nazarıyla bakın. Buralardan ben ne öğrenebilirim? Bana ne söylüyor? Bilgelik, hakime, nazarla bakın. Ola ki Cenab-ı Allah'a zihninizde ve kalbinizde bir kapı, bir pencere açar da buradaki hikmet, buradaki güzellik, buradaki ilim size nasip olur. Mesela rahmetli valide bana şöyle dua ederdi mektebe giderken. Allah zihin açıklığı versin. Ah! Benim anacığımın da duası. Şimdi kalbimden bir tel titredi şu anda. Değil mi? Ya bizim analarımızın duası bu. Ha, bu nasıl? Ama bu ondan da onlara öğretiliyor onlara öğretiliyor tabii. böyle ta efendimize kadar gidiyor Çok ucu. Güzel. Böyle arka arkaya gittiğiniz tabii zaman yani. el ele el hakka gidiyor yani. Peki efendimiz nereden aldı bu işi? Cenab-ı Rabbani Alemi'den aldı. El ele el hakka hiç bu şey kopmaz. Kuptan da bittik zaten biz. Hocam kültür işte bu. Kültür bu. Tabii yani, yani kaç yüzyıl öncesine gidiyorsunuz? E tabii bin 1000 küsür. Tabii. Ya ve e, ta köklere kadar dayanıyorsunuz. Bir duayla. Tabii. Ta devre alemden yüz sürüp geldim diyor şair. Ta devre alemden yüz sürüp geldim. <gülüyor> <gülüyor> diye çünkü Efendimizin de atası o. Hazreti Adem. Tabii. Tebessüm sadakadır buruluyor Vay hadis-i, hadisi hay hay, hay, hay, hay, muhtam, Ben bunu günümüz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok asık suratlı insanlar toplumu olduk hocam. Maalesef. İnsanlar bir zırh gibi suratlarını asıyorlar. Beden dillerini böyle bir savaş pozisyonuna getiriyorlar. Hatta genç delikanlar biraz şöyle hafif tavuk gibi kabararak dolaşıyorlar. <gülüyor> bir kimse bana yaklaşmasın. Bak kabadayım, Gülhan beyiyim. Yakarım. Yakarım, ee, yakarım. <gülüyor> halbuki kendisi başka insanlarla arasında mesafe örüyor, duvar örüyor. Yani bir başkası ona hilmle, güzellikle yaklaşacakken... ...ona mesafe koyarak, onu iterek yaklaştırmamış oluyor. Kendi yararlanacağı yumuşaklıktan öyle, mahrum tabi, kalıyor. Tabi, tabi. Ee, günümüzde en temel meselelerimiz bir tanesi... ...en temel meselelerimizden bir tanesi de... ...bu tebessümü çok esirgiyor oluşumuz. Evet. Ee, yani batıllarda böyle... ...basit e, nezaket kuralları vardır. Ben ona sosyal nezaket... ...sosyal, yani nezaket. sosyal evet. nezaket. Çok derine inmez. İnmesine Çok gel aşağıya gelmez. gelmez. Fakat gelmez. en azından o da hayatı kolaylaştıran Yumuşatmak bir şey. Yumuşatmak için. Yani Yumuşatmak bir makinanın parçalarını yağlıyorsunuzca... Ya, ...onun gibi bir şey o. Evet. İçeri nüfuz etmez. Demire yani yağ sürerseniz satıhta kalır... ...kayar ama içine nüfuz etmez... Ama hocam bizim e, en temel e, nezaket kaidelerini de hayata geçirmeye gayet etmemiz lazım diye düşünüyorum. Tabii. İyilik, güzellik buradan ancak yayılabilir. Yani bir asansöre girdiğimizde bir baş selamı vermek, bir tebessüm etmek çok mu zordur? Aynı apartmandan çıkıyoruz, iki komşu aynı anda çıkıyorlar. Birbirine bir hoşamedi etmeleri, nasılsın, iyi misin veya hadi o kadar da yapamadınız tebessüm etmeleri çok Tabii. mu zordur? Hiç zor değil, hiç zor evet. değil. Bu hatta yani... ...çocuklar ve torunlar için... ...ben o deneyimi de söyleyeyim... Hı hı. Böyle başlarlarsa hayata... ...çok farklı bir resim çıkıyor ortaya... ...yani insan kalbi... ...nasıl bedeni eğitilmeye muhtaçsa... E, ...ufak bir bebek... E, ...zuhur ediyor, dünyaya geliyor... ...onu besleyip büyütüyorsunuz... ...işte hekeme götürüyorsunuz... 6 aylık e, vesaire aşıları yapılıyor... ...maması, şusu busu... ...kalbinde ihtiyacı var... Tebessümle başlarsanız hayata, insan ilişkisiyle başlarsanız o yumuşacık bir şey oluyor. Kendi huyunu görüyorsunuz, o fıtratından gelmiş ama o huy giderek rafine oluyor, tatlılaşıyor ve sonra biraz sonra da ona kendiniz kendisini muhafaza etmesine öğretiyorsun. Ama önce hilmiyet öğretiyorsun, öğretmeniz lazım. Ciddiyet ondan sonra öğretilecek. Önce hilmiyet çünkü o üstte, o bir hazine. Ciddiyet kendini muhafaza etmesi. O yani 5-6 yaşına kadar onu da öğreniyor. Ama esas ilmiyet insanlara muhabbetle yaklaşmayı, tatlı nazarla bakmayı, yumuşak söz söylemeyi, bağırıp çağırmamayı. Bunun da mesela bir şeyi yani işte bizim eski anneler babaların bize öğrettikleri, mürşitlerin öğrettikleri veya kitapların öğrettikleri. Onun için ben mesela menakip okumayı çok severim. Çünkü orada bunlar e, yaşar yani. Şu anda aklıma geldi bir Allah velisi, e, Mahmut Sami Efendi Hazretleri. Bir yerde katip olarak çalışıyor. Bayişeti orada. O zaman e, dolmuşa biniyor Karaköy'e gir, vapurdan Kadıköy'e en, en geçecek. Dolmuş parasını, vapur parasını bozuk para olarak cebinde bulunduruyor. Ya efendi niye yapıyorsun diyorlar... ...sen bütün parayı ver... kişideki memur sana verecek veya şoför... ...tamam diyor... ...doğru ama... ...niye adamcağızı zahmete sokayım... ...burada vaktim var... ...üç kuruş, beş kuruş, yüzün beş kuruş... ...her neyse toplarım diyor... ...buradan başlıyor hadise... ...çok basit gibi görünür... ...böyle yaptığınız zaman... ...etrafınızda hiç ummadığınız bir muhabbet halkası oluşuyor... ...hiç ummadığınız yani... ...evet... Çok basit gibi görünür ama hayatı kolaylaştırmak diğer insanlar için varlığımızın başka insanların varlığını ferahlatması. Hatta ben bir kitabımda Naçizane onu şöyle ifade etmeye gayret ettim: Bir tek insanın bile senin varlığın yüzünden daha rahat nefes alıp verdiğini bilmek. Çok mühim bir şey. Ya yani ona vesile mühim. olmak. Çok mühim. Bir şey. Evet. Çok mühim bir şey. İnsanlara yol vermek, mütebessir bir nazarla bakmak. Hele böyle yaşlanınca benim gibi insanlar sertleşiyorlar, hayat zorlaşıyor. Hiç umulmadık yerlerde ben böyle bir ufak şaka yapıyorum. Bir anda şaşırıyor genç insanlar. <gülüyor> ne oldu diyorlar bu adam. Diyorum geçer, seni işin acele. Ben vakti bitirdim canım, benim işim acele değil falan. Bir anda şaşırıyorlar, beklemiyorlar çünkü yani. E, aziz dinleyiciler yapsınlar bakın görecekler çok hoş şeyler çıkacak ortaya ve hem de ve vesile olacak yani espri olacak yani. Bunlar, bunlar çok hoş bir şey. Nazar da böyle bir Şimdi şey işte. Şimdi hocam e, gençlerin arasında yeni bir laf var. İngilizce bir terkip almışlar. E, bizim puşaktan birisi bir şey söylediği zaman e, İngilizce bir ibare yapıştırıyorlar altına. Okey boomer diyorlar. Bu şu demek ...1960'tı, 70'i... Yani baby Baby Booming vardı. <gülüyor> evet, o, ona, ona o, o jenerasyon. Yani aslında okey moruk demek o. <gülüyor> yani ben boomer'dan daha önce bir neslim. Yani. <gülüyor> daha önceki nesilsiniz. <gülüyor> Pre-boomer. <gülüyor> <gülüyor> Pre-boomer. Evet. O e... zaman kendileri de post-boomer herhalde. <gülüyor> Halbuki e, kainatta hiçbir şey yok ki... ...ölüme doğru akmasın. akmasın. Her şey akar. Evet. Ee, ...geçen günlerde... ...Ögen Minkowski'nin çok güzel bir sözünü... ...okudum, diyor ki... ...attığımız adımla... ...hem geleceğe yürürüz, hem de ölüme... Doğru. ...biz istikbal geliyor... ...diye seviniriz, aa yeni yıl geldi... ...harika, ya yeni bir doğum günüm... ...var diye seviniriz ama... ...ölme bir gün daha yaklaşmışızdır... ...bir yıl daha yaklaşmışızdır... ...yani kainatta... ...hiç bir varlık yok ki kendini... ...ölümden... E, kurtar, ...kurtarabilmiş olsun... Herkes oraya doğru gidiyor da hocam galiba mesele anlamlı bir hayatın buğusunu izini peşimizde bırakabilmekte. Anları anlamlı hale getirmek. Evet. Hayatımız anlardan oluşur. Yani daha evvelki programlarda konuştuk. Biz bir yerlere değiyoruz. Araları boşluklar hiç önemli değil. Yani fizyolojik olarak yaşıyoruz ama bizi hayatta diri kılan bazı anlardır. O anları anlamlı kıldığımız zaman... E, diğer insanlarla beraber yaşıyoruz onlara da e, üstü muamele ettiğimiz zaman kendimizi rasyoneliteyi kesin kesin inkar etmeden ama rasyonelin çerçevesine esir olmadan bir hayat kurgularsak İslam açısından baktığımız zaman e, tek bir şey var aman yarabbim diyorsak ondan istiyorsak açılıyor perde perde ardına perde perde açılıyor hani diyor ya ref olup bir anda yetmiş bin nuru ...Nuri Tevhid açtı andı, ve Çin'den nikap diyor yani. E, yaklaşıyoruz. Bu, bu sizin anlattığınız bana... ...Mehmet Genç Hoca'nın anlattığı... ...bir Einstein hikayesini aklıma getirdi. Hemen dinleyelim. E, e, hoca şöyle naklediyor. Einstein'a diyor, bir gün sormuşlar. Efendim... ...bize bütün teorinizi... ...yani bir cümleyle anlatabilir misiniz... Biz kompleks geliyor, karmaşık geliyor sizin e, teoriniz. Bir cümle söyleyin bize ki anlayalım. Einstein durmuş durmuş şöyle demiş. Bir şeyler kımıldıyor. <gülüyor> evet, bir şeyler. evet bir şeyler kımıldıyor <gülüyor> bir şeyler yani. Kımıldıyor, evet. e, hayat canlı e, bir şeyler kımıldıyor sürekli. ...tarih bile yerinde durmuyor... ...tarih tabii. bile kımıldıyor... Tabii. ...tarih geliyor bugün oluyor... Tabii, tabii. ...yani bugünümüze nüfuz ediyor... ...bizim tabii. geçmişimiz bugüne nüfuz ediyor... ...gelecek bakıyorsunuz pat diye bugün vermiş. ...o kımıldıyor... Tabii. ...zaman kımıldıyor... ...insan kımıldıyor... ...diyelim e, bu zor konuda... ...pası Hikmet Bey'e verelim... Beğelim. ...sever bu konuları... Tamam. ...zor konuları... Dinleyelim. ...ama... E, ...şiirle pek alakam olmadığı halde... ...ilk aklıma şey geldi... Necip Fazlı'nın kaldırımlar her şey akar değil mi Hayata Akar bir taraftan Nur Akar bir taraftan o, o, Kir Akar. Sakarya, Sakarya, Sakarya, Sakarya değil Şarkı mi? Oluklar yani, evet. çift. Ha, işte ee, bakar mısın hakikaten. Birinden Nur Akar birinden Kir. <gülüyor> ya hakikaten hakikaten. Ama her şey akar. ...kadim felsefenin temel şeylerinden... ...bir tanesi de, Antik Yunan'dan beri. Heraklitos'ta. Tabii, ve, Heraklitten beri. Evet. Bir Aynı suda... ...iki defa yıkanamazsın evet, evet. evet. Hakikaten öyle. Çünkü akmak aslında zaman da ortaya... ...çıkaran şey tabi Tabii. İşte ona tecelliyat ha. diyoruz eyvallah, biz. biz yani, eyvallah. Eyvallah. E, Cenab-ı Allah'ın her esması... ...ki bizim bildiğimiz bilmediğimiz esmaları... ile tecelli... ediyor Evet. Diyor... ...İslam evet. dünyası... Yepyeni bir... ...çok renkli bir hayat... ...bir kainat anlayışı ortaya çıkıyor... ...böyle... ...hakikaten... E, ...orada... ...ve söz bitiyor bir noktadan sonra... ...neden bitiyor? Bunu ben çok düşünüyorum... ...çünkü insanın iç dünyası... ...yani ben zihinle kalbi birbirinden ayırmam... ...onlar çok iltisaklı beraber çalışırlar... Eyvallah. ...bir tarafta mesela... ...kendimde çok denemişimdir. ...geometri çalışıyorum lisede... Ee, ...üniversitede mekanikle meşgul oluyorum... ...akademik hayatta vesaire... ...bazı kavramları, bazı... ...şekilleri, bazı elgileri... ...çok sevmeye başlarım yani... Hmm. Bunu, bunu açıklaması yok... ...bazı elgileri de sevmem... ki onlar bilimsel olarak... ...birbirinin mütemmimidir, bir akış var... ...lojik akış evet. var... ...burada bile böyle yani... Ee, ...zihnimiz ve kalbimiz... Birlikte çalışır. Ve her birisine e, bir yerden bir şey geliyor. Bunu ben hissediyorum. Ve biz o şeyi sözle ifade etmek istiyorsak daralıyor Huni. Çünkü kelam belli. Hele o ettiğimiz sözün muhataptaki karşılığı acaba bizim kastettiğimiz mi? Hiç bilemiyoruz. Hiç, bir açıdan baktığım zaman jest, yani gesture dedikleri Frankler'in şu anda ben de onu kullanıyorum. El hareketiyle, baş hareketiyle. Sözü tamamlayan bir şey. Şimdi şairin önemi burada ortaya çıkıyor çünkü. Öyle bir söz dizimi ortaya koyuyor ki orada jest yok. Ama şiir var. İşte sanat, şiir aslında darası alınmış söz. Söz ama işte eksiltilmiş ama daha yoğun ve yo kıymetli hale evet, getirilmiş evet, bir söz. Evet. evet. Hatta e, haiku şiirinin, Japon haiku şiirinin ...sessizliklerle örülü olduğu söylenir. Yani orada... E, ...sessiz geçen anlar... ...şiiri tamamlar. Çok doğru, çok doğru. Müzikteki esler gibi yani. Müzikteki esler gibi. Evet, tabii, evet. Tabii, tabii. Hocam e, bu konuşma meselesinde de... E, ...sözü tasarruf etmeyi... ...başarmamız lazım. Biraz fazla konuştuğumuz için... ...sözün kıymetini düşürüyoruz. Galiba öyle oluyor evet. Jacques Ellul'ün meşhur kitabı vardır... ...Sözün Düşüşü diye... ...sözün düşüşü ve imgenin... ...ön plana çıkışını anlatır o, o kitapta. Biz de... ...günümüzde fazla... ...konuşarak, her şeyi... ...kelimelere dökerek... ...sessizlikle... ...geçiştirilmesi gereken anları dahi... ...kelimelerle ifade etmeye çalışarak... ...hem o anın kalitesini... ...düşürüyoruz, hem de sözün... ...derecesini düşürüyoruz. Evet, evet doğru. Wittgenstein'in çok meşhur bir sözü vardır. Söylenemeyen yerde susmalı der. Ben bunu özellikle mistik deneyimler için çok doğru olduğunu düşünürüm. Hı hı, hı. Dile gelmeyen... ...sadece halde yaşanabilecek şeylerin... E, ...halde kalması lazım. Evet. Çok da tarif edilmeye gayret edilmemesi lazım. Çünkü tarif de... ...neticede bizim aklımızın sınırlarıyla mukayyet bir şey. Yani ben kendi kelime dağarımla... ...ve kendi aklımın köşeleriyle bir şeyi tarif ediyorum. Bir başkası aynı şeyi tarif etse başka bir tarif... Mi ...getirecek. Hatta büyük düşünürler... ...kendileri kavram üretiyorlar... ...veya var olan bir kelimeye başka bir... ...anlam yükleyerek... ...kendi kavramsal çerçevesini çiziyor... ...ki o da bir sınırdır ama... ...en azından ordinary... ...bir vasatın üzerine çıkarak... ...kendi kavramsal yapısını ortaya koyuyor... Zeka ile ilgili çok güzel bir... ...tanım var hocam, ben buna inanıyorum... ...zeka diyor... ...aynı anda iki zıt düşünceyi... ...kafanda tutabilme yeteneğidir... Hmm. ...onları birbiriyle tartıştırabilme... Yani bir şeye körü körüne inanma değil... ...iki ayrı düşünceyi de kafanda tutup... ...onu birbiriyle tokuşturabilme... ...yarıştırabilme sen, kabiliyetine zeka sen, denir. Senkretik yaklaşımı yani. Evet. İki farklı... Evet. E, ...düşünceyi. Bu sözle ilgili hocam birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun buyurun. Lütfen. Ee, geçtiğimiz e, yıllarda... ...batı dünyasında ilginç bir moda belirdi. Söz orucu tutulan... E, ...inzivahaneler... ...insanlar uzlete çekiliyorlar... ...yedi, sekiz insan... Ee, ...dağ başında... ...bir manastırda, bir tekkede... Ee, ...tekkede olan duymadım da... ...daha çok Budist e, manastırlarında... ...Budist tekkesi diyelim... Ee, e, ...Avrupa'da da manastır var evet. ama... ...oraya pek gitmiyorlar herhalde. Yani. Av ...Avrupa'da da olabiliyor... ...Avrupa'da da Budist manastırları var... Evet. E, ...şimdi Amerika'da... ...böyle daha dağlık... E, ...tabiatla iç içe bir yerde... E, Sabahtan akşam hiçbir şey konuşmuyorsunuz, kendi halinizle, kendi kendi durumunuzdan, iç hallerinizden meşgulsünüz. Akşam orada bir üstat size bir şeyler anlatıyor yarım saat, sonra herkes kendi köşesine çekiliyor, az diyorsunuz, az hiç konuşmuyorsunuz. Böyle kendi cep telefonu yok, ekran yok, tabiattan başka bir ses yok. İnsanlarla karşılaşıyorsunuz, onlarla da konuşmuyorsunuz. ...böyle böyle... ...sözü tasarruf etmeyi ve kendi... ...iç yaşantılarınıza dikkat etmeyi öğreniyorsunuz. İnsan çoğu zaman... ...günlük hayatın içinde... ...kendi vücudunun farkına dahi... ...varmıyor. Yani nefes alıyoruz mesela. Nefes çok büyük bir bağış. Cenab-ı Hakk'ın insana... ...en büyük lütfu. Tabii. tabii. Yani en büyük lütuflarından biri diyelim. Biri nefes... ...biri bilinç. Kendimizin farkında olma halimiz. Evet. Ama insan... Konuştukça çok fazla şeyi fark etmiyor. Nefesli olma, nefesin verilmiş olma halini fark etmiyor ama sessiz kaldığın zaman o nefesin e, sesini bile duyabiliyorsunuz. Evet. E, zaman zaman da e, ben onu e, bir dostuma espri olarak söylemiştim. Ramazanda elektronik itikafa da girmemiz lazım demiştim. Yani birbirimiz <gülüyor> <günümüzün> cep telefonlarımızdan <gülüyor> uzaklaşarak o da şöyle bir latife yapmıştı. Yahu modern insan dedi elektronik itikafa girer, ondan sonra da orada selfie çeker. Bakın itikaftayım diye. <gülüyor> ee, Çok demişti. güzel. Sen bunları söylerken aklım o Tabii, e, hadis şerif geldi. Yani Hı -hı. E, e, ilim bir noktaydı. E, cahiller onu çoğalttı. E, Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisinin kubbesinde var. Ciddi mi? Gidince Aha, bakalım tamam, inşallah. Hakikaten, evet. Hakikaten. E, şimdi. Ee, aslında... Mimar Nüktedan bir arkadaşımız çok bana gezdirdi ya. camiyi dedi ki burası dedi biliyorsun ilahiyat dedi özellikle onu koydum oraya dedi. çok güzel evet. çok güzel ee, e, hakikaten e, bu e, tüm dışa vurumların şöyle bir e, sorunu vardır e, e, hedeflediğiniz konuyu ön plana çıkarıp açıklarken. Onun bütüne ait hakikatini perdelersiniz Ama. ve bu e, inceldiğiniz miktarda da o kadar e, gider. Bu hatta e, o topografik görüşle detaylı görüşün aynı anda e, olması mümkün olmaması ile ilgilidir. E, bu e, bu bağlamda sözlere olduğumuz zaman e, bütüne ait durumu kaybediyoruz. Hatta tıp tıp eğitimimiz bile böyle. Genel bir tıp yani pratisyen hekim olsak çok daha geniş bir konuyu bilebilecekken kendimizi iyice sınırlandırırız. Hatta şimdi ana branşlardan bile öte değil mi? Ee, yani alt eğitimleri alıyorsunuz giderek spesifi oluyorsunuz. Ee, ama e, doktorluğunuzun genel çerçevesi giderek daralıyor. O oruçlar o söz oruçları e, muhtemeldir ki. E, bu e, daralmış anlamlar dünyasına hapsedilmiş insanların tekrar o köklerine e, dönmesi bir miktar orada bulunmaları onların kendisini bir tür sağlatması e, özlerinden tekrar beslenmeleri belki bir tür sılay rahim bile olabilir bu anlamda. Evet. Bu çok güzel, güzel. oldu. Sılayı Rahim. Çok Hı. güzel oldu. Tekrar kendi varlığımızı bütüncülüğümüzü hatırlamak ve deneyimlemek için bir vesile. Bu bana şeyi hatırlattı. Bizdeki halvet hadisesini Eyvallah. hatırlattı. Ay. Malum işte killete kelam, killete tam, Kılleti menam. Hocam tekrar Hı. eder miyiz, ızcaysan bir daha? Killete kelam az konuşmak. Evet. Killete menam az uyumak. Killete tam az yemek. Hı. Bu üçü de e, bunu çok yap, keset yaparsanız bunları varlığın yani nefsinizi hatta daha netleştirelim. Nefsi emmarenin çok sevdiği şeyler bunlar. Bunları beslemiş olursunuz. Bunları azalttığınız zaman nefsiniz yine var. O ölümle ancak ölümle ölüm tadarak Hı -hı. bitecek. Ama bunları yaptığınız zaman yani bunları azalttığınız zaman yemeği... Uykuyu ve konuşmayı azalttığınız zaman Kalbiniz veya Ruhunuz ortaya çıkıyor O esas varlığınız Size verilen ilahi e, Emanet o ortaya çıkıyor ve, ve hayata o zaten Bütüncül bakar hayata evet. Onun spesifi olma gibi bir e, Tekel bir monopolik bir e, Tarafı yok evet. o, o çok kapsayıcı bakıyor Çünkü ilahi bir boyutta Beslenmiş vaziyettedir evet. ...çok çok hoş oldu bu... ...şimdi mesela batılılarda insan çünkü onlarda... Bir, işi, ...bir şey ihtiyacı hissediyorlar... ...bir şekilde bunu tamamlamaya çalışıyorlar... İşte modernitenin... ...hele bu çağın getirdiği sıkıntılı dar... ...çok incecik bir dehlizde yürüyen... ...çok çalışan ve çok kazanan tırnak içinde... Hı. ...ama çok harcayan... Hı -hı. ...insan için... ...bu tabi çok ciddi bir... ...kendi varlığını hatırlamak ve yerli yerine oturtmak bakımından çok ciddi bir imkan ortaya çıkıyor. Evet. Bunu bir de tabi yani ilahi emanetin farkında olarak Eyvallah. emirler ve nehirlere uyarak yaptığınız zaman zaten problem bitiyor hayatın anlamada gerçek manasıyla ortaya çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Nazardan nerelere geldik? Nerelere geldik evet. değil mi? Yani. Nerelere geldik? Yani programımızın bu son dönemecinde diyelim bu akşamlık biraz da iyilik mevzunu konuşabilir miyiz hocam? İyiliği yaygınlaştırmak için, toplumda iyiliğin seferberliğini ilan etmek için sizin kanaatinize göre neler yapılmalı? Şahsımdan isterseniz başlayayım. Şimdi bence iyiliğin ilk... Şartı sizde bir ruhi potansiyel zenginlik varsa iyilik yapabilirsiniz hı hı. Bu potansiyeli size de kendiniz sağlayamazsınız Cenab-ı Allah verirse olur bu potansiyel Güzel söz söylemek insanları hilim nazarıyla bakmak Tebessümle bakmak Bunların hepsi ruh dünyanızda bir zenginliğin olması halinde mümkün olur çok deneyimlemişimdir insanlara iyilik nazarıyla bakıyorum. Güzel bir şey söylüyorum. Çok ters bir cevap alıyorum. İnsan olmak hasebiyle o cevap beni bir sarsıyor şöyle. Ve içimdeki iyilik sermayesinden bir kısmını alıp götürüyor. Hepsini alıp götürürse o gün benden bir şey beklemeyin. Ama götürmediği zaman o sermayenin etrafında sağlam bir duvar var. O da yine lütfu ilahi. ...bu nasıl oluyor? Hatırlıyorsunuz, ...seviyorsunuz, ...düşünüyorsunuz, beraber yaşıyorsunuz ...kimlerle? Allah'a seven ...insanlarla. Hakkı seven aşıkların ...diyor Hazreti Yunus. <gülüyor> Eğlencesi tevhid olur diyor. Valla. Ya. Yani Peygamber'in şeyi de böyle, e, asab ı Kiram Hazaratı da ...böyle. Feyz alıyorlar, oturuyorlar, sabah namazından ...sonra sohbet ediyorlar. Efendimizle beraber... Allah dostları da böyle on onlara verilmiş o alemler tabiiim size geçiyor mesela parası olan iyilik yapar mı yapar ama mesela şöyle bir söz de var gene eskiler evden duydum annemden dederden kaşıkla verir sapıyla çıkarır <gülüyor> böyle olmaz iyilik böyle olmaz modernite iyiliği böyle yapıyor hocam Günenli Mehmet Efendi'nin bir sözü var ya şimdi açıldı bak evet. şimdi e, ...diyor ki... ...iyilik yaptınız mı? Hemen kayboldun oradan... Tabii. ...karşınızdaki insanın... ...karşınızda küçül, küçül, küçülmesine... ...asla izin vermeyin... Evet. ...yani siz ona iyilik yaptınız diye... ...kendini daha küçük hissetmesin... ...teşekkür asla... bile etmeden kaçın ha, oradan... ...teşekkür yani. bile etmeden <gülüyor> e, o size... ...kaçın gidin oradan, kayboldun Hazret, diyor... Hazret, evet. ...hatta o Hazret... ...iyiliği bilbesiyle yapardı... ...yani... ...birisine bir şey veriyor... Git bunu filancıya ver diyor. O filancıya ver dediği adamın da iyilik yapacak gücü yok. O da garip yani. Öteki adam biliyor ki o adam ona vermiyor. O Sadevesli postacı belki ne olduğunu da bilmiyor o iyiliği. Hmm. Bu arada yeni okudum bunu hemen rahmet evresiyle olur diye söyleyelim. Hüseyin Karagözoğlu. İmam Hatip Okulu ilk açılmış orada Kur'an-ı Kerim hocası. O hazreti ben de tanıdım. Çocuktum ve falesine gidiyordum orta mektebe. ...Hazerette Orta Boylu, Şişmanca... ...Kırsakarlı bir Hazreti sonra vefat etti. Kur'an-ı Kerim dersinde talebeye not tutturuyor. Defter. Biz de tutardık. Lisede, Orta Mektep, İlk mektep de defter yazardık filan. Her cumartesi... ...o zaman cumartesi mektep var. Cumartesi defterleri topluyor. Bir ayet yazdırmış. Belki şerhini yazdırmış Yani işte tefsir falan. Pazartesi de defterleri iade ediyor. Orada hafta sonu... ...tahsiye ediyor filan. Ya çocuklar derler yeni iyi duydum bunu defterin arasına ödevi yapan çocuklara 5 lira koyuyor. <gülüyor> ne güzel. Yapmayanlara evet. on lira koyuyor. Aa bu daha da güzel. Şimdi evet. soruyorlar sonra biraz evet. ama hocam diyor diyor ki bu arkadaşınız diyor herhalde çok mesele vardı zihninde diyor çözemedi meselesini diyor. Olsa yapar yapmaz olur mu diyor. Şimdi bakın işte. Bu nasıl bu enerjiyle oluyor bu iş? Letafet. Letafet, ruhi enerjisi muhmut, yüksek adamın gönlü zengini yani. Evet. Ee, ben diyor bir beş tane fazla vereyim. Belki bu para ona yardımcı olur, o meselesini çözer de ödevini yapar diyor yani. Ha, diyor ki, ben nasıl düşünürüm mesela şahsen? Yapamadı mı? Ona yazarım. Ötekine beş sana sıç para yok, vazifeni yapmadın. Bu rasyonalite. Ötekisi muhabbet. Hocam dini hayatın özüne letafeti yerleştirmemiz lazım. Zaten öyle. Resul eklem latif, latif idi. Tabii. Fakat e, bugünkü e, dini hayatta bir kaba sabalaşma temayülü var. O mevzu konuşmayalım. Konuşmayacağız. <gülüyor> o, Kötü olanı o, tasvir etmiyoruz. O batılı, benim batılı tasvir etmiyoruz. <gülüyor> Ama benim sıkıntım. Fakat ben bir latif örnek vereyim. Geçen bir yani. dostum anlattı bana. Hoşuma gitti. Bir beyefendi Güney Afrikalı bir Müslüman anlatmış onu. Eyvah. E, demiş ki ben e, sabah, sabah namazına kalkarım, abdestimi alırım. Usulca hanımımı seslerim. E, evet ben uyandım dediği anda benim vazifem bitermiş. biter. Biter. O, o uyanır, kalkar, kalkmaz, namazını kılar, kıl, kılmaz. O artık onunla Cenabı Hakk'ın arasındadır. Eyvallah. Onu zorlamam e, veya ona bir söz söylemem. E, ben vazifemi yaparım. Bu da bana çok latif bir tabii, tavır tabii, olarak görünüyor. Yani ben vakit biliyor zaten insanlar. Hmm. Zaten bize öyle öğretildi. Huzura kabul edilirsen vazifeyi yaparsın. Hmm. Şimdi mesela insan düşünüyor. Eyvah edilmezsem. Eyvah diyorsunuz. <gülüyor> Koşayım vazifeyi yapayım. Huzura kabul edilirsen. Yine Allah dostundan dinlemiştim. Efendi ile hizmetkârı... ...pazara çıkıyorlar Fatih'te... ...efendi böyle somut anlatırdı hadiseyi... Fatih Cami'si... ...eski zamandaydı Padişah zamanı... Eski, ...ne zaman belliydi eski zaman <gülüyor> ...Padişah zamanı ezan okunuyor... ...efendi çarşıya... ...Malta Çarşı'na girecek... E, ...uşak diyor ki... ...efendiciğim diyor müsaade sen ezan okundu... ...ilahi davet var... ...ben diyor gideyim bir namaz kılayım... ...peki diyor ben de bakayım çarşıya şöyle... ...sonra buluşalım... Mal alacağım, sen taşıyacaksın, eve götüreceğiz. Aşağıda Haydar'da konakta oturuyorlar. Ezan okunuyor, namaz kılınıyor, dua oluyor, cemaat çıkıyor. Bu içeride uşak yapıyor, çıkmıyor. Hemen bakıyor böyle pencik şeyden kapının aralarından oturmuş vazı dinliyor. İşaret ediyor birisini. Böyle yani dört bakınca hemen uşak zavallıcık koşup geliyor. Efendim kusura bakma diyor, unuttum diyor yani. Çok tatlı bir vaaz vardı diyor. E peki diyor, e, beni niye çağırmadın? Diyor ki uşak, beni içeri çağıran seni çağırmadı giriyor yani. Ooo, Ben, ya. ben, ben, ben şey. ne yapayım diyor yani. Harikulade Beni yani. içeri çağıran diyor, seni çağırmadı. Ben ne yapayım diyor yani. Görüyorsun, onu demiyor tabii. tabii. Görüyorsun hali, tavrı vesaireyi, giremiyorsun içeri diyor yani. Yani bize böyle, bu... böyle korkutuyorlardı. Nasıl <gülüyor> söyleyeyim size? Ama bu, bu, bu, bu çok tatlı bir şey. Uyarı, ikaz. Şöyle düşündüm ben. Şimdi siz bunu anlatırken. insan modern hayatın içinde bir sıkışma, bir koşturmaca içinde yaşıyor. Evet. Ee, ve namazımızı bile diyelim ki bir lütuf eder gibi. Tövbe haşa. E, kılıyoruz. İşte mi? kıldık. Hadi bakalım. Yani, hızlı, hızlı, pat pat pat. Veya sabah namazına kalkmakta zorlanıyoruz. Halbuki buna bir huzura kabul edilme olarak baksak. Öyle. öyle. Bu bambaşka bir mana kazanıyor Çok hocam. Güzel. Bizim yaptığımız bir şey değil. Evet. Bizim kabul edildiğimiz, bizim evet. taltif edildiğimiz evet. Evet. bir şey. Evet. Çok büyük Yok, bir zaten. yücelme imkanı. Beni çağırmadı. Fırsatı kaçırır mı seni insan? Seni çağırmadı diyor yani evet. <gülüyor> ne yapayım ben diyor uşak yani. Biraz böyle bakmak lazım hadiselere hakikaten. Biz geçen gün Konya'ya gidecek olduk. Ailecek toplandık. A güzel. Ee, ufaklığı da aldık. Oh. Ee, Havalimanına gittik. Tam sevine sevine e, biletimizi alacağız. E, dediler ki Konya'da sis var. Gidemiyorsunuz. Ha. Ertesi günü beklemeniz lazım. Köz kös geri döndük. <gülüyor> ee, neyse... E, Geçen hafta ben e, vasıl oldum Konya'ya e, Hazreti Pir'in dergahına da gittik, duamızı ettik. Dönüşte dedim ki hanıma çağrılmayan senmişin. Eyvah, <gülüyor> eyvah. Allah'a emanet. Ama şimdi iş terste dönebiliyor. Yani. Doğrusu ben bir şey söylemedim. için doğrusu. İşte ben geldim dedi ki ya demek ki dedi çağrılmayan benmişim dedi o. E belki ya, de evet. hanımefendi kardeşimizi çağırabilir Hazreti Pir. Bu da ben sıkılırsınız yani. Eyvah Allah. İnşallah. Beraber çağırsınlar bizim. Beraber, çağırsınlar, beraber çağırsınlar. Çok mühim insanlar. çok feizli yerler. O mekanları, o mekanlara sinmiş. O feiz bütün dünyaya yayılıyor. Her yerden böyle haleka haleka yayılıyor yani. Çağırmak çok mühim bir şey. Çağır, çağır. Ona ona hayır demek mümkün değil. Beni çağıran diyor, seni çağırmadık. Ne evet. yapayım diyoruşak yani. <gülüyor> Dalmış gitmiş orada kadiseye. Çağırıram dost. Evet. Evet, evet çağırıram dost. Evet. Bu iyilikle ilgili ben Tabii, size bir şey lütfen. söyleyeyim. Hı -hı. Yani ne yapılabilir Hı -hı. E, bağlamında e, daha mekanik bir şey. E, belki e, çok küçük yaşlarda e, diğer kamlığın e, bir erdem olduğu çocuklara öğretilebilirse... Evet. E, ...bu daha evet. sonraki nesiller için bir e, şey çok olabilir yani. Bu, çok önemli bir şey söylediniz. Bu, bu güzel Hı -hı. şeyden bitirelim inşallah bitirelim. hocam. Evet. E, diğer kamlığı öğretmek hı hı. bu dünyada sadece kendimiz için var olmadığımızı daha ulvi bir gaye için yaşadığımızı çocuklarımıza öğretmek sorumluluk ahlakını çocuklarımıza evet. geçirmek evet. teşekkür etmeyi öğretmek evet. çünkü kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez hiç etmez ee, yani en basit bir şey için dahi bir su aldığımızda veya zaten vermesi gereken bir hizmeti birisi bize verdiğinde ona teşekkür Eyvallah, etmek tabii. E, taksiden inerken teşekkür etmek çoğu almasa bile bizim teşekkürümüz <gülüyor> mevcut İstanbul şartlarında. Şimdi şöyle evet. bakın yani e, bu yayılırsa alırlar ama yayılmamış. yayılmamış. Evet. Adam şaşırıyor zaten evet. gergin vaziyette yani. Evet. Kesinlikle. Bir de bizim yani e, bilmem nasıl karşılarsınız ama bahşiş diye bir adetimiz vardır. Evet. Bu çok mühim çok... bir şey. Evet. ...bu çok mühim bir şey yani... ...bu her yerde verilir mi hocam mesela... E, ...biz lokantalarda genellikle alıştık bunu ama... ...mesela hmm. taksiciye de vahşiş verilir mi? ...çok güzel olur... Hmm. ...yanınızda çalışan birisi geldi... Hmm. ...ufak bir hediye çocuklara helva hmm. alırsın... ...pasta alırsan her neyse o hmm. adamın şeyi neyse... Hmm. E, ...hanıma işte giderken akşam çiçek götürürsün... ...babında böyle yani hmm. fonksiyon da ekleyerek... E, ...söylerseniz o çok güzel oluyor... Benim çalıştı. bir gün 200 lira... Bir, bir ...bizim mesela şimdi öyle bir tamirci geliyor... ...çalışıyor... ...bir 50 lira da yanına koyuyorsun... ...çocuklara baklava alıyor... ...diyorsun ki giderken şey vardı yani... ...yarım kilo al götür yani veya... ...filan yani böyle bir güzel oluyor... Hocam bu işte nezahettir... ...bu nezakettir... ...inceliktir... İslam böyle bir şey ama... Evet. Eyvallah. Evet. Ve o... E, ...mangır diyeyim ben tek yazı söyleyeyim... ...size... Misliyle geliyor tabi, tabi misliyle de misliyle geliyor. Öyle üç beşle gelmiyor misliyle evet. geliyor. Aynısı gelmiyor misli hiç ummadığınız yerden tabii. geliyor Aynen. ve siz eksikliğini hissetmiyorsunuz. O anda yaratılan hava, o adam bir daha geldiği zaman yüzündeki şey yani e, gülümseme bir başka dünya açıyor size üç beş e, buhul kötü bir şey cimrilik cimrilik. Cimrilik. ben hakkını verdim. Hayır ekstra bir şey daha verelim yani. Ne olur, gözünüz seveyim ya. Tabii. Evet, evet. Eyvallah. Evet, bu güzel mesajla programımızı e, nihayete erdiriyoruz. E, değerli dinleyenlerimiz, bir günün sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten e, ve programımıza konuk olarak katılan değerli dostum Hikmet Yavus Sarıkatipoğlu ve ben Deniz Kemal Seyyar hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.